Kendi başımıza namaz kılarken bütün namazlarda kıraatı sesli olarak yapabilir miyiz? Kendi başımıza namaz kılarken gece namazlarında kıraatı sesli yapabiliriz. Sessiz de yapabiliriz, sesli de yapabiliriz. Hı. Ama gündüz namazlarında sesli yapmak doğru değildir, yapılamaz. Mesela akşam, yatsı, sabah namazlarını kılan kimseler yalnız kıldıklarında da e, sessiz kılabilecekleri gibi sesli de kılabilirler. Peki hocam sesli kılındığı takdirde namazı bozar mı veya kılınmışsa iade etmek gerekir mi? Şimdi vacibe muhalefet etme durumunda sehiv secdesi gerekir. Hı hı. Diyelim ki geceleyin e, Problem yok zaten. Yalnız başına kılan kişi ister sesli kıraatte bulunabilir ister sessiz kıraatte bulunabilir. Ama gündüzleyin sessiz kılması gerektiği için e, aksini yaparsa sehvi secdesi gerekir. Tıpkı imamda olduğu gibi. imamlar da gündüzleyin öğlen ve ikindi namazlarını kıldırırken kıraatı sessiz yaparlar. Hı hı. Ama sesli yaparlarsa sehvi secdesi yapmaları gerekiyor. Aynı şekilde Akşam yatsı sabah namazlarını kıldıran imamların da kıraatı sesli yapmaları gerekirken sessiz yapmaları durumunda yine sehvi secdesi yapmaları gerekir. Bir yanlışlık yapılmış evet. oluyor bunu telafi Tabii. etmek gerekiyor değil evet. mi hocam?